Asni al-habisi, sikantiyo inşallah. Meilalhamd, acik aşkir. Asni is. Anni asf, Teklif babında yerde kalmıştık değil mi? A'u'lu billahimineh şeytanirraciim, bismillahirrahim, rrahim, rrahim, rrahim, rrahim, rrahim, Esselatu vesselam ala Rasulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Şimdi biz bir önceki dersimizde teklifin tanımını yapmış olduk. Ehli sünnetin yanında teklife dahil olanlar, teklife dahil olmayanlar konusunu anlattık. Daha sonra dedi ki konuğumuzu tamamlamadan önce e, biz hangi meseleleri anlattık? Buluğ nedir? Onu anlattık. Sahih Neden kast edilen nedir onu anlattık herkese. Sonra dedi ki bir kaide söyledik, şimdi o kaideyi tekrar edelim sonra eksik bıraktığımız yerleri söyleyelim. Dedi ki normalde teklifin aslı teklifin menatı akıldır. Yani Allah Azze ve Celle insanları akıl ile mükellef kılar. Fakat e, aklın olgunlaşması ve aklın pişmesi bunun mundabıt olan bir kaidesi olmadığı için yani belirli, sabit bir kaidesi olmadığı için Allah teklifi bu luga bağlamıştır Yoksa teklif buluğla değil, teklif akılla sabit olur. Fakat aklın olgunlaştığının ve artık kişiyi mükellef sınıfına soktuğunun sınırı nedir diye sorduğumuzda bu belirsiz bu kısmı. Böyle olunca da Allah işi nereye bağlamış dedik? Buluğa bağlamış dedik. Tabi farklı görüşlerde zikrettik. Biz buluğ olduğunu tercih etmiş olduk. Şimdi kitap bize iki sınıf, üç sınıfı saydı. Çocuk, sahi bir de mecnun. Yani bunlarda akıl tam olmadığından veya hiç olmadığından dolayı bunlar mükellef değiller diye. Biz ki bunların dışında bazı gruplar var. alimler bunları da bu sınıfa dahil etmişler. Onları buraya almamış ama çokça karşımıza çıktığı için onları da inşallah anlatalım. Faile tamamlasın. Bunlardan birisi معتوh <gülüyor> olan kişi. معتوh <gülüyor> olan kişi. Aynı diler. Şimdi önce معتوh <gülüyor> nedir? Onun tanımını söyleyelim. <gülüyor> kendisinde aklın aslı bulunan fakat tasarrufları akıllıların tasarrufuna benzemeyen kişidir. Yani aslında ne demek o zaman? Deli değil bu adam. Adamın aklı var, fehmi var. Fakat söylediği sözler, yaptığı davranışlar akıllıların sözlerinden ve davranışlarından ziyade delilerin davranışlarına ve sözlerine benziyor. Bu tip bir adam. kimi normalde bunun hükmüyle alakalı olarak alimler ihtilaf etmişler. Hükmünden kastımız ne? Mesela diyelim ki bu bir alışveriş yaptı, ee, bunun alışverişi geçerli midir? Veya bunu evlendirdik, hanımını boşadı mesela. Bunun hanımını boşaması geçerli midir? Gibi veya bu adam namazı terk etti diyelim. Namazı terk ettiği için namaz terk edenin haddi bu adama uygulanır mı? Mesela diye alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Yani mükellef midir? Yoksa mükellef değil midir? Şimdi bir grup alim bunu mükellef olaraktan kabul etmiş. Demişler ki çünkü bunda teklifin aslı olan akıl mevcuttur diye. Fakat Racip olan görüş çocukta da fehmin aslı mevcuttur. Aklın aslı mevcuttur. Fakat tam anlamıyla olgunlaşıp iyi ile kötü birbirinden tam anlamıyla ayet edemediği için Allah azze ve çocuk buluğa edinceye kadar onu mükellef tutmamıştır. Ondan dolayı matuh olan kişide bu kapsama dahildir. Yani aklın aslı vardır evet ama bir çocuğunkinden farklı değildir. Hatta çoğu zaman bir çocuğunkinden dahi daha az seviyedir. Öyleyse matuh mükellef kabul edilmemelidir. Yani yapmış oldukları, yapmış olduğu davranışlar, söylemiş olduğu sözler onun aleyhine icra edilmemelidir diye. Radic olan görüşte bu. Mesela bu soru olarak bunu çok duyarsınız. Ee, hani falancanın çocuğu var işte özürlüdür ee, mesela zihninde ama tam deli de değildir yani deli de diyemeyiz ama özürlüdür diye. E şimdi bu insanlara işte küfrediyor, eziyet ediyor e misal veyahut da şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunun hükmü nedir? Buna bir mükellef gibi mi davranacağız? Yoksa bir deli gibi mi davranacağız? Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki mahtur, da akıl olsa da kısmen fakat bu akıl bir kişinin Allah katında yaptıklarından yargılanacak kadar olgunlaşmadığı için biz bunu mükellef sınıfından kabul etmeyez. Delilimiz ne bu konuda çocukta da fehmin aslı baki'dir. Fakat Allah Teala özelde çocuğu mükellef kabul etmemiştir. Demek ki fehmi ve akıl tek başına teklif için yeterli değildir. Buna ne eklenmesi lazım? Buna kişinin aklının olgunlaşması ve fehminin olgunlaşması da lazım diye. İkinci bir sınıf alimlerin tartışmış olduğu bunlar mükellef midir değil midir diye sarhoş olan kişinin hükmüdür. Sarhoş kimdir? Sarhoş, Allah'ın haram kılmış olduğu içki içmek suretiyle e, aklını örten. Yani akıl asıl vardır. Fakat kendi aklını harici bir sebeple örten kişinin e, ismidir. Sarhoşun tasarrufları, mesela bir adam içki içtiği namazı terk etti. Bir adam içki içtiği hanımını boşadı. Bir adam içki içtiği alışveriş yaptı. Bunları bu adam mükellefmiş gibi geçerli mi sayacağız? Yoksa bu adam mükellef değildir diye iptal mi edeceğiz? Cumhur-u demişlerdir ki sarhoş bütün yaptıklarından sorumludur. Cumhur-u demişlerdir ki sarhoş bütün yaptıklarından sorumludur. Tabi bunlar sarhoşluğu iki kısmı ayırmışlar. Birincisi helal olan yani kişiye haram olmayan bir yolla kişinin sarhoş olması. İkincisi kişinin çarşı Ee, haram olan bir yolda sarhoş olması diye. Şimdi mesela diyelim adam evine geldi veya bir yere misafir gitti dolabı açtı adam susamış baktı sıvı bir şeyler var adam aldı onu içti ve bunun içki olduğunu bilmiyor. Yani hataen içerisinde kasıt, amt yokken bir adam içki içti ve sarhoş oldu. Bu adam bu fiiliyle günahkar olmadığı için bu adamın bu anlamda yapmış olduğu bütün tasarruflar delinin tasarrufları gibidir. Çünkü aklı yerinde değildir. Bu ulemanın sarhoş mu keleftir dediği hangi sarhoştur? Bilerek, isteyerek sarhoş olacağını bile bile, işki içen ve bu şekilde kendini sarhoş eden adamdır diye. Demişler çünkü bu adam bu fiiliyle isyankardır ve bu isyanının o kuvvetini ve getirilerini de çekmek zorundadır. Yani Allah içkiyi haram kılmıştır. Bundan ötürü de bu adam çeşitli yaptığı yanlışların eee cezasını çekmek zorundadır diye. Bunların dışında özellikle hadis ehlinden olan E, alimler, sarhoş e, ister helal yolla, ister haram yolla ister mübah olan bir yolla, ister haram olan bir yolla sarhoş olsun, sarhoşun tasarrufları geçerli değildir demişlerdir. İmam Bukhari mesela Sayhin'de bu görüşü savunanlardan bir tanesidir. Sarhoşun talakı geçerli değildir. Peki delil olarak ne zikretmişlerdir? Şunu zikretmişlerdir, bir اِنَّمَ الْاَعْمَلُ بِالنِّيَةِ hadisini İmam Bukhari zikrediyor. Ameller niyetlere göredir وَلِكُلِّ مْرِئِ اِمَّا ve her insana da niyet ettiği vardır diye peki bundan İmam Bukhari nasıl bu hükmü çıkarmış Hafız ibn-i Hacer bu hadisi şerh ederken bu istidlali diyor ki biz buradan anlıyoruz ki bir insanın tasarrufunun Allah'ın yanında geçerli olabilmesi için niyet olması gerekir sarhoşun da aklı yerinde olmadığı için sarhoşun talaqa veyahut da namazı terke veyahut da herhangi bir şeye niyet etmesi söz konusu olamaz e, diyorlar istiddar bir şey anlaşıldı değil mi? yani tasarrufun Allah katında geçerli olması için niyet lazım sarhoşun da aklı olmadığı niyet de akılla alakalı bir şey sarhoşun da aklı yerinde olmadığı için sarhoşun niyet etmesi mümkün değildir e, diyorlar bu bir delilleri ikinci bir delilleri diyorlar e, yine İmam Bukhari'nin delilini söyleyelim sonra başka bir delille geçelim diyorlar ki bir gün Ee, biliyorsun Ali anh ile e, Hamza anh arasında geçen bir kısa var. İçki henüz haram kılınmadan önce. Bu kısa'yı Sayhin yani İmam Bukhari ve Müslüm naklediyor. Bir gün Ali diyor Peygamberimiz bana Bedir ganimetlerinden ganimet verdi. Yani deve ve benzeri ganimeti var. Ben diyor onları bir yere bağladım. Bağlamış olduğum evin içinde de Hamza içki içiyordu o sırada. Sonra diyor Hamza dışarıya çıktı kızmış. Demek ki bir tartışma olmuş. Benim devemi paramparça etti diye devesini boğazlamış. Ben de diyor bu kısaya gittim Peygamber'e anlattım. Ey Allah rasulül sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle böyle yaptı diye. Aleyhissalatü vesselam da geldi diyor Hamza'nın yanına girdi ve ona kızdı. Yani öfkeli bir şekilde ona bir şeyler söyledi. Peygamberimiz konuştu konuştu diyor. Hamza en son kafasını kaldırdı Peygamber'e baktı. فَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِي Siz ben babamın kölelerinden başka bir şey misiniz dedi. Peygamberimize diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz hiçbir şey demeden dışarıya çıktı yani diyor. Şimdi burada istidlal vecihi ne istidlal vecihi şu. Diyorlar ki Peygamberimiz Hamza'yı bu söylediklerinden ötürü muahaza etmedi. Yani onu yargılamadı. Normalde bu söz belki insanı küfre götürebilecek bir söz veya mutlaka bir cezayı gerektirecek bir söz. Ama Allah Resulü Hamza'yı sallallahu aleyhi ve sellem burun ile muakaza etmedi. Demek ki diyorlar sarhoş olan bir insan aklını örttüğü zaman o yaptıklarından mükellef değil de çünkü yaptıklarını niyetle, kasıtla yapmıyor diye. 3. olaraktan demişler ki biz mesela bu biliyorsunuz Maiz e, zina yaptığı zaman kendisi bizzat gelip peygamberimize yapmış olduğu bu zinayı ikrar etti. Aleyhissalatu vesselam ona haddi uygulanmak istemediği için sorduğu sorulardan bir tanesi neydi bu içki mi içti? Eşer'i bekamra içki mi içmiştir dedi. Yani bir kalkın atasahabinin biri kalktı ağzını kokladı. Hayır ey Allah Resulü dedi bundan içki kokusu gelmiyor. Demek ki diyorlar eğer o adamdan içki kokusu gelmiş olsaydı Allah Resulü onun kendi aleyhine olan bir ikrarı yani ben zina yaptım ikrarını sözünü onun aleyhine hüccet olaraktan kabul etmeyecekti. Bunun için Peygamberimiz bu soruyu sordu diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Ve umumen, bu görüşte olan alimlerin delili nedir? Diyorlar biz şeriata genel bir nazar ettik. Baktık ki işte bu şeriata nazar ettiğimiz zaman şeriat işin içerisinde amt yoksa, ne yolla olursa olsun kişiyi mükellef tutmuyor. Yani mesela diyelim ki siz yemin ettiniz. Yemin ederken Allah azze ve celle yeminleri kaç kısma ayırıyor? İki kısma ayırıyor. Doğru mu? Ne bunlardan bir tanesi? Bunlardan bir tanesi olan yemin Allah sizi dillerinizde lahu söylediğiniz yeminlerden hesaba çekmez mesela hangi şeyden bizi hesaba çeker velakin yuahizukum bima kasabat kulubukum kalplerinizin kazandığı yani amt ve niyet ettiğiniz e mesela biz sahihinde varit olan meşhur tövbe hadisinde hani bir adam diyor aleyhissalatu vesselam devesiyle beraber yolculuk yaparken çölün orta yerinde devesini kaybetti. Sonra kalktı, devesini aramaya başladı diye. Sonra onu bulduğunda o sevincinin şiddetinden ötürü dedi ki Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diye. Şimdi bu hadisi Peygamberimiz ne için söylüyor? Bir kul Allah'a tövbe ettiğinde Allah onun tövbesinden nasıl sevinir? Ee, hadisi Yani bu adam nasıl devesini bulduğunda seviniyorsa Allah da kulunun tövbesinden o şekilde sevinir. Burada diyorlar hata. Yani adamın sevincin, adamın kastını önünü kesmesi, adamın kastını örtmesinden ötürü baktık ki İslam buna hata dedi ve bu adamı mükellef tutmadı diye. Sarkoş da aynen böyledir diyorlar. Sarhoşun hiçbir şekilde aklı yerinde değildir. Mesela şunu duya, duyarsınız bu tip soruları. Müslüman kişi mesela cahiliyeden kurtulmuş, İslamla şereflenmiş. Daha sonra mesela bir gün şey gitmiş tekrardan eser içmiş. Veya uyuşturucu kullanmış veya içki içmiş bir şey. Ve bu esnada bir arkadaşı kendisini görmüş diyelim. Onu uyardığı zaman dine hakaret etmiş. Örnek veriyorum işte kitaba hakaret etmiş Haşa Bu adamın durumu ne? Bu şimdi müftet mi? Yoksa değil mi? Cumhur ulema sarhoşluğu teklife engel bir sebep saymadığı için bu adama ne diyecektir? Yani böyle bir vaka yaşandığı için söylüyorum bu adama mürtet diyecek. Ama bu ikinci sikretmiş olduğumuz görüş delilleri de çok kuvvetli. bir görüş. Diyeceğiz bu her harukarda günahkardır. İşçini haddi uygulanır. Ama ondan sonrası aklı örtüldüğünden e, ötürü bu adama şey yapılması. Bu adama e, söylediklerinin e, muhafaza etme. Ancak kendine gelir sorarsın. Sen sarhoş iken böyle böyle bir söz söyledin. Ayık iken söylediği sözü kabullenir ve da tamamdır derse o zaman dersin ki bu adam e, mürtet olmuştur. İslam dininden dışına çıkmıştır mesela gibi Anlaşıldı bu açık. Sarhoşa ilgili konu Üçüncü mesele bu, buyurun. Bu sardımçla ilgili bir Mesela biz bu hedef genellikle işte kişinin kendisini ilgilendiren meseleden biraz bahsettik. Mesela adam sardımçken adam öldürüyor. Yani bu da sonuçta bir fiil. Bu tasarrufunda nasıl sorumluluğu tutmayacağız diye ikinci görüşe göre. Ama ne yapacağız? Devrede Allah'ın versiyonu bir şey uygulamamış. Orada devesini görülmüş. Ondan sonra kesmiş bir i̇şte şey uygulamamış. Normal insan için veya başka işte hırsızlıktır. Yani bu şeyler, bu akıl kapalı olduğu için, bunların nasıl kurtulmanı yapılanacak? Şimdi normalde mesela çocuğun da, diyelim ki aklı tam değil. Ama çocuk mesela birine zarar verdiği zaman, hata zarar vermiş gibi kabul ediyoruz. Yani mesela birinin malını telef ederse, onun malından onu ödüyoruz. Yani verisi onu ödemek zorunda. Damat dediğimiz şeyi, verisi ödemek zorunda. Adam öldürürse, hata aynı adam öldürmüş gibi diyet ödemez lazım. Yani mesela sen örnek veriyorum. Diyelim ki ben oku attım, tas silahı tüfeyi attım şeyi vurmak istiyorum İşte bir hayvanı avlamak istiyorum ondan çıktı gittiği e, arka tarafında Duran ikinci bir adama girdi adam öldü ben şimdi adam öldürmeyi kastettim mi Hayır ben hayvan öldürmek istedim İslam e, burada bireysel kişinin önüne geçebilmek adına ta bu Alilimgar zikrettiği hikmetlerden bir tanesi adamı hataen öldürmüş diyet dediğimiz hata insan öldüren Hani Nisa suresinde Allah adam öldürmeyi iki kısma ayırıyor. Amden öldürenler, hata öldürenler bir mümini. Bir mümini hata öldüren adamın diyeti neyse onu öder. Sarhoşla birini katlederse, birinci görüşe göre katledilir. Ee, bu anlamda çünkü yaptıkları tasarruflardan şeydir. İkinci görüşe göre ise şey diyeti öder. Ee, hata en adam öldüren kişinin diyetini öder. Ama mesela diyelim ki bu her zaman dediğimiz bir şey var değil mi? Mesela bu zikretmiş olduğumuz genel hüküm. E fakat bu değişebilir. Bu hüküm nasıl değişebilir? Örneğin diyelim ki bir yerde İslam devleti var. Hadler uygulanıyor. Baktılar ki millet adam öldürmek istediği zaman. Şimdi kısas ne için konulmuş İslam'da? Adam öldürmenin önüne geçilmesi için. Kısas sizin için hayat vardır. Yani kısası uygularsanız dirilirsiniz. Hayat bulur Kimse kimseyi öldürmez. Diyelim birileri baktılar ki akıllar sarhoşun tasarrufları geçerli değil kadılar da bu görüşü tercih ediyorlar. İçirdiler millete adam öldürdüler. Yani mesela diyeti ben öderim sen kafana takma dedi adamın. Mesela içirdi öldürdü. Adam 80 tane sopa yedi. İşki içtiği için ama şey denerek bu fark edilirse o zaman mesela şey değiştirilebilir. Yani burada ne için ama hüküm olduğundan dolayı insanların birbirini katletmesinin önüne geçmek için. Bu neye benziyor? Ömer'ın 3 talağa birden velenin talağının 3 talak sayması gibi. Bu aslında hüküm değil. Peygamberimiz dönemindeki hüküm bu değil. Ama bakıyor ki insanlar artık evlilik müessesesiyle dalga geçiyorlar. Çok rahat eşlerini boşuyorlar. Ne de olsa hakkım var e, düşüncesiyle. Bu küçümsemenin önüne geçebilmek için Ömer bu şekilde e, davranıyor. Zaten bu konuda e, geçen de anlatmıştım bunu. Hani hüküm ile fetvanın birbirinden farklı olması meselesi. Bunu iyi anlamak lazım. Çünkü İslam tarihinde de mesela bazen verilmiş olan bazı fetvalar var. Fakat bu fetvalar normal asla uygun değiller. Mesela yani burada o alime laf söylemeden önce, o alimi eleştirmeden önce neye bakmak lazım? O vakada ne yaşanmış ki? Bu alim bu hükmün dışına çıkmış. Mesela Ömer Ömer'in bu uygulamasını söyledik. Başka Ömer Ömer'in buna benzer bir uygulaması hatırlarsanız veciz tersini yaparken, hadisle ilgili hadis inkarcılığının şüphelerini zikrederken demiş ki yani senet olaraktan Ömer Radıyallahu Ömer'nin bazı sahabilerin hadis rivayet etmesini engellediği bu bir vaka Yani çok fazla hadis rivayet etmeyin diye. Niye? Çünkü aynı Peygamber dönemindeki illeti gördüğünden dolayı insanları Kuran-ı Kerim'den koymaması için. Şimdi biz mesela diyelim ki belli bir dönem bir insanı yetiştiriyorsunuz. elinize aldınız e, veyahut da o geldi beni yetiştir dedi. Misal, siz bu insanı ilk yetiştirdiğiniz evrede sadece Kur'an-ı Kerim onu besleyebilirsiniz. Mesela ta ki asıllar asırlar, muhkem, muhkematlar onun kafasına güzel bir şekilde yerleşsin diye. Bunu yapabilirsiniz mesela. Veya bir yerde baktınız diyelim İmam Ahmed'im, örnek veriyorum. E, tek taraflı hadis rivayetini yasaklaması gibi. Yani özellikle sultanlara karşı emri bil ma'rufu emreden. işte e, şeyleri düzeltmeyi emreden, kötülükleri düzeltmeyi emreden hadislerin emredilmesini ya rivayet edilmesini İmam Ahmet ya Bununla beraber sultanlara sabredilmesini zorunluluğunu da e, beraber zikredin ikisini e, demiş. Mesela bir hadis e, rivayeti eğer Hafız İbn Hacer böyle tahdid ediyor. Hani bir hadise rivayeti eğer zahiri bir bid'ati kuvvetlendiriyor veya şeriatın ummadığı bir sonuca insanları götürüyor ise eğer Onun rivayetini kesmek lazım. Bu ilmi gizlemek babından değildir. Bu hayrın şerre sebebiyet vermesini engellemek babındandır. Yani bazen bir şey haktır, haktır doğrudur. Fakat sizin onu uygulamanız veya onu insanlara aktarmanız ortaya hakkın değil batılın çıkmasına sebebiyet verir. Hakkın ölçüsü nedir? Hakkın ölçüsü, hakkın ölçüsü, hak söylendiği zaman ortaya hak çıkandır. Hak söylendiğinde ortaya batıl çıkıyorsa eğer bu haktan şeriatın muradı değildir. Şeriatın kastettiği değildir. Ee, kesinlikle. Mesela örnek olarak Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği meşhur hadisi biliyorsunuz. Bu önemli bir konu yani. ilim talebelerinin özellikle bilmesi gereken bir konu. Peygamber sordu, ''Ya Muaz, etedri ma hakkullahi ala hibat'' ''Sen Allah'ın kulların üzerindeki hakkını biliyorsun, Allah ve Resulü daha iyi bilir.'' dedi. Ne dedi Peygamberimiz? ''En yağbuduhu ve la yüşrekuhu bihin'' şey. Yani ona hibadet edip, ona hiçbir şey ortak koşmamalardı. Peki sen insanların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun? dedi Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dedi. Onlar Allah'a şirk koşmadıkları zaman Allah'ın onlara azap etmemesi, onlara ateşi sokmamasıdır. Muaz dedi ki o zaman ey Allah Rasûlü ben bunu insanlara haber vereyim. İnsanlar müjdelensinler. Yani bu, bu bir müjde, hani tevhid toplumundayız. Kimse Allah'a şirk koşmuyor, duysunlar bunu böyle sevinsinler e dedi. Ne dedi peki Allah Rasulü? İðan yette dedi. O zaman buna yaslanırlar. Şimdi haşa Peygamberimizin söylediği bu söz hak değil midir? Haktır. Allah'ın vaadidir. Peki niye Peygamberimiz Muazzam bunu insanlara anlatmasına engel oldu sebep ne Çünkü Peygamberimizin tevhidle ilgili bir nas'ı insanlara ulaştırmasındaki gaye nedir? İnsanlara amele, amele teşvik etmesidir. Fakat Allah Rasulü böyle bir nas'ta insanların amelden alık olunacağını gördüğü için hayır bunu insanlara Nakletme. İdaniyette ki o zaman buna sanırlar dedi. Bu ve bunun gibi. Yani bir şey haktır, kesindir, bunda hiçbir şüphe yoktur. Fakat siz bunu uyguladığınızda, fetva babında söylediğimiz gibi ortaya bir batıl çıkacaksa eğer veya siz bunu insanlara rivayet edip tahdis ettiğinizde batıl çıkacaksa bunu rivayet etmeyebilirsiniz. İbni i Abbas'a adamın biri geldiğinde ben şu Müslümanı öldürürsem ne olur? Kafir olursun dedi. Adam gittikten sonra sordular, dediler ey İbni Abbas. adam öldürmek küfür değildir. Oysa sen bu adama kafir olursun e, dedin dedi. Eğer ben o adama başka bir şey deseydim onu öldürecektim. Ben o adama başka bir şey deseydim sen kafir olmayacaksın deseydim onu öldürecektim eee dedi İbn Abbas. Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Yani davetçi olan insanlar, fetva makamında olan insanlar, kadı makamında olan insanlar, eğitim makamında olan insanlar fark etmez. bunların her biri hakkı insanlara ulaştırırken hakkın aynı zamanda o insanlarda hak olarak zuhur etmesini ne dikkat etmeleri lazım. Eğer hak insanlarda batıl olarak zuhur edecek veya buna sebebiyet verecekse buna engel olmak bunu ketmetmek, ilmi ketmetmek babından değildir. Bunu ketmetmek ilmi ketmetmek babından değildir. Hatta Ali ne dedi? Aleyhissalatu vesselamdan ya da kendi sözü olaraktan insanlara akıl ettikleri şekilde insanlarla konuşun. Siz Allah'ın ve Rasulünün yalanlanmasını mı istiyorsunuz dedi. Bu buharide bir de Müslüm'de. İmam Müslüm ise İbn-i şunun nakletti. Dedi ki sen insanlara akıllarının almadığı bir şeyi söylersen muhakkak onların bazısı için bu fitne olur diye. Yani demek ki bir kavmin bir şeyi aklının almaması. Bir kavmin bir şeyi aklının almaması. Gene ilmi olarak o seviyeye gelmemiş olabilirler. Gerek o seviyededirler fakat işte toplumsal birtakım problemler vardır, sosyal problemler vardır. Sizin bunları onlara nakletmeniz, onlara anlatmanız, onlar için fitne olacaksa sahabe bunları onlara anlatmamamızı bizden istemişler gibi. Aslında bu bab uzun bir bab yani mühim mühim bir konu. Özellikle İslami çalışma yapan insanlar için. Yani çünkü İslami çalışma maslahat ve meseleti doğru takdir etme ile alakalı bir durumdur. E, bu da işte bu tarz şeyleri iyi bilmeyi, bunları tabii yerinde kullanmayı gerektirir. Ha bu aynı zamanda ayakların kaydı da bir alandır. Yani onu da söylemek lazım. Bugün mesela çizgilerini, kırmızı çizgilerini kaybeden, kırmızı çizgilerinden ödün veren birçok insan bu bapta aşırı gittiğinden ötürü e, böyle olmuş. Mesela bizim bu söylediğimiz konuya tevhid ve şirk dahil midir? Kesinlikle. Kesinlikle dahil değil. Tevhidin ve şirkin siyaseti olmaz. Müşrik ve müşrikten tebelinin siyaseti olmaz. Misal bu konuda sabit, kesin. şeylerdir, kesin konulardır. Siz bunlarda çok fazla aşırıya gittiğiniz zaman, bunların ölçüsünü kaçırdığınız zaman zaman içerisinde tevhidden ödün vermeye başlıyorsunuz. Müşriklerden teberi ahkamından ödün vermeye başlıyorsunuz. Bu da sıkıntıya sebebiyet verir Hani bunu söylemişken iki tarafını birden söyleyelim dedik. Yani konunun başına dönelim tekrardan. Konumuz neydi? sarhoş Diyelim ki biz ikinci görüşü tercih ettik. ve baktık ki insanlar iki pici bir adam öldürüyorlar. Ee, mesela şimdi kanunda da böyle bir açık var. Hani işte sarhoşun tasarrufları veya da uyuşturucu almış birinin ehliyetinin olması ve olmaması ile alakalı. Ee, işte psikopat adamlar hap alırlar genelde onu da suç Yakalandıkları zaman da efendim işte o an aklım yerinde değildi işte hap, hap almıştım ve uyuşturucu almıştım derlermişler. Bu bir açık. Zaten yani beşerin koymuş olduğu bütün kanunlarda mutlaka bir açık olması gerekir. Fakat aynısı İslam'da söz konusu olursa ne yapmak lazım? Buna müdahale etmek lazım diyelim. Evet. Sarkoşa anlatık şimdi sinirli <gülüyor> ikinci bir kaç oldu bu 3. ekleme yaptığımız mı sinir yani sinir mesela sinir halinde bir insanın e, yaptıklarının insan için ne derece geçerli olduğu meselesi. Birukayy elamul muvaqiin kitabında siniri 3 kısma ayırıyor. Diyor ki bir kişinin sinirinin aklını tamamen götürdüğü ve kesinlikle şuur dediğimiz şeyin kalmadığı durumdur. Burada çekişmesiz ve ihtilafsız bir şekilde Bu adamın tasarrufları geçerli değildir. Buna kim dahildir? Abiler sinir krizi geçiren insanlar. Mesela özellikle asrımızda belki eskiden bu çok yoktu. Psikolojik rahatsızlıkları olan ve sinir krizi geçiren insanlar. ve Mesela adam uyuşturucuyu terk etmiş. Fakat o ilk evre yani atlatma evresini yaşıyor adam. E, sinir krizi geçirdiği. Mesela bu adamın sinir krizi esnasında söylediği sözler ve tasarruflarda bu adam mükellef değildir diyor. İkinci sınıf insan ise Sinirlenen, fakat sinirin ilk halini yaşayan. Yani sinirli ama sinir onun ne söylediğini bilmesine engel değil. Yani ne söylediğini biliyor, söylediğine niyet ediyor ama öfkelenmiş, kızmış adam. Bu da tartışmasız bir şekilde. Bunun tasarrufları geçerlidir halimler arasında. Üçüncü sınıf, aşırı sinirlenmiş. Yani aşırı öfkelenmiş, aşırı sinirlenmiş. Fakat e, bu öfke esnasında sinir esnasında, öfke esnasında ne söylediğini tam olarak bilmiyor. Yani söylediğini biliyor ama tam olarak bilmiyor. Niyeti tam mıdır? Düşünerek mi yapmış? Sonrasından kesin pişman olacağı şeyler söylüyor mesela. Ha burası ihtilaftır yani ihtilaf edilen konu burasıdır e, demiş. Cumhur-u bu tarz insanların tasarruflarını geçerli saymış. Yani aşırı sinirli de olsa demişler. Bir insan söylediğinden sonradan pişman da olsa Dört mezhep de buna dahil. Bu adam yaptıklarından mükelleftir demişler. Delil olaraktan buna ne zikretmişler? Demişler ki bu zıhar denen bir şey var İslam'da biliyorsunuz. Bunun kefareti var. zihar nedir? Bir erkeğin ayet mücadele suresindeki ayet var biliyorsunuz girişinde. Bir erkeğin hanımına sen bana anamın sırtı gibisin demesi. Yani ona kızdığında ona yaklaşmak istemediğinde hani insanın annesi nasıl insana haramsa sen de bana haramsın demesi. Buna zıhar deniyor. Bunu yapan kişi sonra pişman olursa bunun bir kefareti var. Ne diyor ayet kelimede? Köle azat etmek, iki, e, 60 gün peş peşe oruç tutmak veya da onu da yapamıyorsa 60 tane köleyi, e, 60 tane fakiri doyurmak. Şimdi kadın bir sahabe diyor ki ben Eûs bin Sabit'in karısı, Samit'in karısı bu e, sahabin diyor ki ben kocamla kavga ettik. Yani ben kocamın yanına girdim bir gün diyor. Kocam zaten yaşlanmıştı. Ve ahlakı da çok ciddi anlamda kötüleşmişti. Ben onunla bir konuyu konuşurken, ondan bir şeyler talep ederken bana kızdı ve sen bana ananın sırtı gibisin dedi. Allah Resulü'ne gitti, Allah Resulü ona ya bir köle azat etmesini ya 60 gün peş peş oruç tutmasını ya da 60 fakiri doyurmasını emretti. Şimdi buradan lafızda özellikle kızdı, öfkelendi diyor ya Cumhur ulema demişler, bakın bu adamın öfkesi Peygamberimizin bunu sözünden muhakaza etmesi ve ona zıharın e, kefareti uygulamasına engel olmamıştır e, diye. Bazı alimler ise e, buna işte İmam Bukhari, herkese o zikretmiş olduğumuz sarhoş için söylediğinde de buna dahil, İbn-i da buna dahil, hocası da buna dahil. Diyorlar biz şeriatın umumi naslarına baktığımız zaman, şeriat bir insanın aklını örten, niyetine engel olan bir durum söz konusu olduğunda ona kesinlikle onu mükellef kabul etmez. Delilleri neydi bu konuda? İnne mel'amaru binniyet hadisi. İmam Buhari'nin zikretmiş olduğu ve orada zikretmiş olduğum bütün deliller hepsi burası içinde geçerli. Aynı şekilde. Ayrıyetten bir hadis söylüyorlar. Diyorlar ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte dedi ki eee la talaqa fi ighlaq. talak yoktur. İğlaq ağlaka'dan geliyor. Ağlaka İhlaq'ta talak yoktur. Bu sünenlerde geçiyor bu hadis. İhlaq'ta talaq yoktur. Yalnız ihlaqın ne olduğu konusunda iki farklı görüş var. Biri ihlaq ikrah halinde olan insandır diyorlar. Yani kişinin bir şeye zorlanması ve kendi isteği dışında bir şeyler yapmasıdır diyorlar. Bir görüşe göre de ihlaqın aklı örtmesidir. Yani bu sinir de buna dahildir. Diğer bütün aklı örten unsurlar da buna dahildir. İnsanın aşırı öfkelenmesi. ve ne söylediğini bilmemesi veya kararlarını verirken kararlarında kendi rızasıyla karar vermemesidir eee diyorlar. Mesel ve Allahu Allah'a muvaca olan görüşte bu bu görüş yani akıl sinir aklı örtüğünde ve kişinin ne söylediğini bilmediğinde bunu eşetmek şey lazım. E, bunu tasarruflarında şey kabul etmemek lazım. Hanımını boşadı diyelim sinirlendiğinde çok var zorlu yani. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Ya koca ben çok kızdım, geçen gün hanımı boşadım, ee, misal der adam. Benim durumum ne olacak diye. Şimdi yalnız burada şunu söyleyelim. Mesela bu suistimali açık bir görüş. Yani bu defa adam şimdi siniri, sinir ölçer yok ya halimizde. Yani adama takalım, yani bakalım hani adamın siniri gerçekten aklını örtecek vaziyette midir, yoksa değil midir diye. E biz bu tip durumlarda ne yapacağız o zaman ağabeyler? Biz bu tip durumlarda kişinin beyanını kabul etmekle beraber Ama ne diyeceğiz ona? Allah senin içini en iyi bilendir. Çünkü hatırlarsanız biz takiye meselesiyle ilgili konuşurken demiştik Allah korku halinde kafirler dostmuş gibi onlara görünmeye müsaade etmiştir korku halinde. إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْ هُمْ تُقَى Onlardan korkmanız müşterisinde. Akabine ne demiştir Müslümanlar? وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ Fakat Allah sizi kendi nefsinden sakındırıyor. Yani korku olmayan bir hale korku adını takar. Takıya olmayan bir hale takıya adını takar kafirlere dost gibi görünürseniz Allah'ın ahkamını çiğnerseniz insanlar bunu bilmeyebilir ama alemlerin Rabbi olan Allah bunu biliyor Onun için de sizi kendi nefsinden sakındırıyor Allah Resulü ne yapardı bu tip durumlarda? İnsanları karşısına aldığı zaman Derdi ki ben de sizin gibi bir beşerim Bazen unutur bazen hatırlarım Sizden birine müslüman kardeşiniz Sizden biri delillerinde daha kuvvetli olabilir Ben onun deliline verenerek Müslüman kardeşinin malından bir parçayı ona vermişsem eğer onu ateşten bir parça kesmişim demektir. Şimdi iki kişi geldi diyelim tartışıyorlar. Bir kişi meramını anlatamıyor, bir kişi meramını çok güzel anlatıyor misal. Ve siz o adamı haklı olaraktan gördünüz. Veya bu adam, yani i̇bn Hazm'ın daha önce de söylemişimdir, biriyle münazara ediyor i̇bn Hazm. Adamı tabi yerin dibine sokuyor münazarada. Eve gidiyor, tabi bu münazara toplum önünde gerçekleşen bir münazara. Bir gün sonra emmine haber gönderiyor, bütün insanlar tekrardan topluyorlar. O adamı da çağırıyorlar. Geliyor diyor, e sen şu şu korudun haklıydın, ben haksızdım. Fakat ben seni dilimle alt ettim. Yani sen meramını anlatamam, ben sonra düşündüm, sen akılsın ben değil diye. Tabi bir erdem ister yani, yani bu samimiyet, ihlas ister. Bazen gerçekten bazı insanlar diliyle karşı taraftakini susturabilirler ee, gibi. Allah Resulü bunu bildiği için, karşıdakiler dedi, ben bir beşerim. Size sizin söylediklerinizle muamele ederim. Fakat beni yanıltırsanız beni yanıltırsanız. Alemler Rabbi olan Allah'ı yanıltamasın. Bu ve benzeri su-i istimale açık olan konularda bu ayet ve bu hadis gibi hatırlatmalar yapıp ondan sonra ahkamı, ahkamı beyan etmek gerekir. Anlaştık buraya kadar. Bir sınıfta bunların arasından mukra yani ikrah altında olan kişinin ehliyeti konusu. Bu konuyla ilgili ben hiç konuşmayacağım. Yani bir şeyler anlatmayacağım sebebine gelince çünkü İbn-i dediği bir söz var. Biz mukrahi ikrah altında olan kişiyi ister mükellef kabul edelim ister mükellef değildir e, diyelim. Şeriatın onu sözlerinden ve yaptıklarından e, mükellef tutmadığı konusu ittifaktır. yani ayet olduğu için bu konuda illenmen ukreha ve kalbu mutmainnun bil iman ancak e, küfre zorlanan ve kalbi imanla mutmain olan kişi müstesna dediği iç Rabbimiz hani bu konuda bir ihtilaf söz konusu değildir e, diyor İbn Kayyim. Onun için bu adam mükellef midir? Mükellef değil midir? Bu tartışmanın çok önemi e, yoktur. Bir adam eğer ikrah altına girmiş, şartlar oluşmuş ise, kişi ikrah altında olduğu kesin ise bu kişinin Biliyorsunuz ikrahta tabi ne var? Mühim olan bir konu var, kişi Allah'ın hakkında ikrah söz konusu olur. Kul hakkında ikrah söz konusu olabilir mi yok? Yani falanca beni zorladı ben de filancayı öldürdüm. Sen ölseydin o adam öldürene kadar. Falanca beni zorladı, filanca kadının ırzına teşebbüs ettim mesela. Falancanın malını çaldım e, misal gibi. Bu tarz şeyler olmaz. Yani başkasının hakkına taalluk eden konularda ikrah söz konusu olmaz. İkrah Allah'ın hakkı olan meselelerdir. Falanca beni zorladı, namazı terk ettim, filanca beni zorladı, içki içtim. Falanca beni zorladı, küfür sözünü söyledim. Puta secde ettim. Mesela. Eyvallah. Ama kulak olduğu zaman, çünkü sen ondan daha değerli değilsin. Kendisine zarar vermiş olduğu bir kuldan daha değerli değilsin kesinlikle. O zaman ne yapacağız? Allah hakkında olursa ve şartlar da yerine gelmişse, ikranın şartları, bu kişi zaten yaptıklarından mükellef değilsin. Yaptıklarından muvakaza edilmez Allah katında. İster buna mükelleftir diyelim. Hani bazı alimler demişler aklı yerindedir. Yani aklı yerinde olduğu için de mükelleftir demişler. Sadece şari onu yaptıklarından sorumluluklar. Bazı alimler demişler niyeti olmadığı için, kastı olmadığı için muamele amele umumen mükelleftir ama o hususta mükellef değildir. Yani o noktada, o cüz'iyatta mükellef değildir diye söylemişler. Tamam mı? Çok mutlu kul haklarıyla alakalı meseleler. De... en sorumlusu olacağını söyledik. Ee, yine aynı normal insanmış gibi muamele edilecek mesela işte öldürüyorsa bir Ölecek. Esas, Zina yaptı, rejim edilecek. Mesela gibi. <gülüyor> Son olaraktan bir şey anlatmadı değil mi? Kafirler hitaba dahil midir değil midir? Şimdi kaçıncı beytten itibaren burada allah Alem 68. beytin 2. kısmından itibaren Vel kâfirûne fi'l-hitâbi Dedi, biz bunu okumuş muyduk bu bölümü? Okumamış muyduk? Tamam. Okuyorum o zaman. Kâfir eee şer'en hitabına muhatap mıdır, değil midir konusuna geldik. Dedi ki, eee fi'l-hitâbi dahilû. Kâfirler de hitab'a dahil oldular diye. Fîsâiril <gülüyor> furû'i Sa olan furuatta li şeriat şeriatın furuatında yani demek ki kafir hem asıllarda hem de furuatta Şhin hitbıyla mükelleftir demiş vefildi bidunihi memnun vefilzi ve o şeyle mükellefttir ki biduniunihi memnunat o olmadığında memnundur Ne memnun olmadığında memnundur yani kendisi olmadığında furuatın memnun olduğu şeyle de mükellefttir Şimdi birinci beytle dedi? Kafir furuatla mükelleftir. İkincisinde ne dedi? Ve kendisi olmadığında furuatın sahih olmadığı şeylere de mükelleftir. Yani imanla da mükelleftir. Şeriatın asıllarıyla da mükelleftir. Ve zalikal İslam'u. Bu da İslam'dır. Fel furu'u furat Onun tasih yani sahih olması bidunihi memnu'. O olmadan memnu' değildir. Memnu'dur. Yani kafir namaz kıldığında ve oruç tuttuğunda geçerli midir? Orucu veya namazı değildir. Niye? Çünkü asıl olan İslam olmadığı için fer olan e, oruç geçerli değildir demiş alimler. Tamam mı? Şimdi e, kafir şarehin hitabına e, mükellef midir değil midir konusunda. Örneğin bu konudan alimlerin ne kastettiğini söyleyelim. Demişler ki kafir birinci noktayı söylüyorum ittifak noktası. Bütün alimlerin arasında icmaen ittifak olan şey kafir dinin asıllarıyla mükellef ve muhataptır. diye. Yani iman etmemek, teslim olmamak, İslam'a girmemekten ötürü Allah Teala ona azap edecek. Bu fiilinden ötürü onu sorumlu tutacaktır. Bu bütün alimlerin ortak noktasıdır. Kafir İslam'ın dinin aslı olan iman etmek, Allah'ı bilmek, tavutlardan etmek, bununla mükelleftir e, diye. İhtilaf edilen konu 2. noktadır. Yani bir kafir furuatla mükellef midir, değil midir? Bunun şeyi ne? Mesela diyelim kıyamet gününde iman etmedi diye Allah onu azap edecek. Peki oruç tutmadı diye azap edecek mi onu? Eğer biz desek ki kafir. E, şeriatın furuatıyla mükelleftir. Allah onu azap edecek. Çünkü direkt niye oruç tutmadı? Bu soruyu da soracak. Eğer biz desek ki kafir furuatla mükellef değildir. Allah sadece iman etmediği için azap edecek. Furuatı imanın dışındakileri terk ettiği için onu azap etmeyecektir. Cumhur ulemaya göre İmam Juven'in de dahil okuduğumuz kitapta da dahil hem furuatla hem de asıllarla kişi mükelleftir demişler. Hem furuatla hem de asıllarla kişi mükelleftir demişler. Niye? Bunların delilleri ne? Çünkü demişler Allah azze Celle, furuattan olan şeyleri bütün insanlığa farz kılmıştır. Mesela "Velillahi alennasi icce'l beyte men istata'a ileyhi sabila." Yol bulanı Yol bulan insanlara Allah'ın haccı bir farzdır. Burada farkındaysan Müslümanlara demiyor Allah. İnsanlara diyor ve bu insan lafzına hem Müslümanlar giriyor ve bu insan lafzına hem de kafirler girmiş oluyor. Mesela başka bir ayeti Allah Azze ve Celle diyor ki وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ لَيُؤْتُونَ الزَّكَةِ O zekatı vermeyen müşriklere veyl olsun diyor Rabbimiz. Demişler bakın burada Allah zekatı vermedikleri için onlara azap etmiştir. Demek ki furuatla mükelleftirdiler diye. Mensalekum fi saqar. Sizi sakara sürükleyen şey nedir? Sakar cehennemin bir tabakası. Siz ne dediler onlar? Kalu lemneku mine'l musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve lemneku tu'mul miskin. Biz miskini fakiri de doyuran da değildik diye. Hani tamam namazı asıllardan kabul esek, fakirleri doyurmanın furuattan olduğu bir kesindir. misal ve burada Allah onları bununla mükellef tutmuştur. Hakeza bunun gibi mesela şey nasların hepsini buna dahil edebilirsiniz. Ya <gülüyor> ey insanlar Rabb'inizden korkun. Ya <gülüyor> ey insanlar Rabbinize ibadet edin. gibi mesela ya ibadeti takvun ey kullarım bana takvalı olun. Bunlar hepsi cumhurun delilleridir. Yani şari hitabını hem Müslümana hem kâfire insan lafzıyla beraberinde dahil etmiş. ve furuatın terkiyle kâfirlere kıyamet gününde ceza vereceğini kesin bir şekilde söylemiştir. Bu cumhur ulemanın görüşü. Bir grup alim ise demişlerdir ki kâfirler furuat ile mükellef değil dediler diye. Niye? Çünkü demişler peygamberimiz İbn Abbas'ı eee Yemen'e gönder, estağfurullah. İbn Abbas Muazimli Cebel'in kıssasını naklederken Peygamberimiz Muaz bin Ceber ve Ebu Musa el Eş'ari'ye Yemen'e gönderirken onlara ne dedi? Senin insanları kendisine ilk davet ettiğin şey la ilahe illallah olsun. Şayet onlar bu konuda sana itaat ederse Allah'ın 5 vakit namazı farz kıldığını onlara haber ver. Şayet buna itaat ederse Allah'ın da onların mallarından alınıp zenginlerinden alınıp fakirlere verilerek bir zekatı onlara farz kıldığını onlara haber ver ee, diye. Şimdi burada demişler Allah Resulü önce onları asla davet etti, aslı kabul ettikleri takdirde onları furuatla mükellef kıldı, demişler. Ve demişler, normalde hepimizin ittifakıdır. Bir kafir Müslüman olduğu zaman, kimse ona kıl tutmadığı oruçların kazasını tutturmaz. Kimse ona kılmadığı namazın kazasını kıldırmaz. Kimse ona zekatlarını, bütün birikmiş zekatlarını ver demez. Öyleyse furuatla mükellef olmasının onun üzerinde hiçbir etkisi yoktur e, dünya ahkamında. diye ahiret ahkamında belki etkisi olabilir e, demişler gibi. Yani bu konu üzerinde çok fazla amel bina edilen bir konu olmadığından ötürü hani bazı alimler bu konu bu ihtilaftır, bu ihtilafın semeresi vardır demişler fazla zikretmiş oldukları örnekler genelde delillerle sabit olmuş olan örnekler yoksa e, bu konu bu asırla sabit olan örnekler olmadığı için hiç bu konuya girmeyeceğim. Bu ahiretle alakalı bir, sadece bir semeresi vardır bunun. Kafir ahirette azap görecek mi görmüyor. O da zaten nasla sabittir ki zekat vermedikleri için, namaz kılıp fakiri doyurmadıkları için Allah onları ra azap edecektir. Dünyaya gelince ister mükelleftir diyelim ister mükellef değildir. Yani diyelim Müslüman oldukları zaman yapmadıklarını tekrar etmek etmelerini istemiyoruz. Onlardan diyoruz. Evet. Bu konuyu bitirdik. Am konusuna geldik. Al-am konusuna geçeceğiz inşallah. Sorumuz var mı dersle alakalı veya konuyla ilgili? Yok. Ee, bir kafirin, e, e, işte böyle bir vakıa var onu tabi miyim? İslam'ın topraklarında yaşadığı bir zaman, böyle dürüm bir söz konusu olabilir mi? Yaşadığı zaman değil mi? Hangi hukuk böyle? Yani, mesela şimdi kafir yaptıklarından, yani e, Furgul'dan, İslam'ın kurulucundan sorumlu olmadığını, Özel söyledikken, yani, e, e, e, en azam bunun karşılığı olmadığı için... İşki içti diyelim mesela. Yani, mesela o onlarda yani. ne olacak? Eğer onların kendi üzerinde ittifak etmiş olduğu bir kanunları... Tabii zimmiler için, bizim mi için söylüyoruz. Yani başka türlü bir kafirin İslam toprağında yaşaması mümkün değil zaten. Ee, eğer kendi üzerinde ittifak ettikleri bir şey varsa, bir e, hukuk... var ise o hukuka gören muamele görürler. Başkalarına zarar vermedikleri müddetçe. Kendi içinde kaldığı müddetçe. Fakat kendi aralarında ittifak ettikleri bir hukuk yoksa İslam hukukuna göre muamele görürler. Tabi bu konu ihtilaflı bir konu yani onu söyleyeyim ama bu konu üzerinde ittifak edilmiş bir konu değil. Bu ihtilafın sebebi de hani Allah azze diyor ya sana Yahudiler ehli kitap geldiğinde onların şeyle onlara hükmet diye. Yani bu geçerli midir yoksa bu daha sonradan nesk mi olmuştur? Burada ihtilaf olduğu için kafirler hangi hukuka gören muamere görecekler. Eğer zımmi olarak biz onlara yani küfürlerinde ikrar ederek hayat hakkı veriyorsak kurallarında da ikrar edebiliriz demektir hani mantık olarak düşündüğünü. Bir adamın Allah'a ortak koşmasına müsaade ediyoruz yani. Bu haklanıyor onlara. Açıktan yapmıyorlar sadece bunu. Kendi işlerinde yapıyorlar. Allah'a çocuk nispet ediyorlar misal. Hristiyanlar yapıldığı için söylüyorum Ama kendi üzerinde anlaştıkları bir hukuk yoksa veya başkalarına Müslümanlardan birilerine zarar vermişlerse o zaman İslam hukukuna göre, muamele görürler. وَاَخِبُ دَعُوَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bu çok ses çıkarıyor farkında mısın yine Yani aşırı bir şekilde ses yapıyor. Bizim çocuklar hadisleri yazmamışlar miden. Bismillahirrahmanirrahim. İyi yazarlar. Şey mi yazıyor, Hubeyp mi yazıyor? Daha hasta mı oldun Emre ağabey? Grip olsun. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Olur. olur. olur. Selim mutahtaya yazar mısın? Muhtemelen bir yazar hocam. Yetişemez <gülüyor> yani Hubeyb. Sandalya alın bir tane Hubeyb'e tabur ya taburenin üstünden yazsın. Yani aslında e, bu tahta yandığında görüntü üzerindeki etkisi ne demiştin? Bu yazılar şey mi olacak? Evet. Ama de etkisi yok ama böyle hani örnek veriyorum işte iki aile, üç halde bir hocam silmek gerekiyor. Yok yok. Mesela pratik arabçayı yaptığımızda bu bu yeni sistemle evet. beraber net görünüyor mu tahta? Yani, e, sizinki biraz karar, yani bu taraf biraz kararmış oluyor, o tahta net okuyormuş oluyor. Net. O zaman şey yapalım hiç boşuna tahtaya yazmayalım şey hadisleri örtten yok mu şu an Umdetul ah Ahkam'ın şeyi? Yani, yani, yani, bunu bunu ö buyur. Ee, ben internet varsa hemen şeyden indirebilirim kahvaltı yaparken. Yok mu internetiniz? Hmm. Tam bugün yazsınlar olmasa bir dahaki dersten itibaren şey yaparız. Üzerinde oynama yapabilmemiz için pdf, PDF olması lazım hocam. Ama de ört belki sorarak var? E, Geçmiş an çevirebiliyoruz yani dedi. Ben pdf olarak indirim inşallah onu. Bu üzerini mutlaka alır. Çalmıyor mukaye mi söylersin? Zandı diye kahvaltı yaptınız oğlum. yapalım.